1029, numaralı konu, Hz. Peygamberin şairler hakkındaki ayet indiğinde Hasan bin Sabit ve şair sahabileri teselli etmeleri, evet, şairlere, gelince, onlara, azgın sapıklar uyarlar, görmez misin onlar, her vadide şaşkıncasına yürür dururlar, gerçekten onlar yapmayacaklar şeyleri söylerler, şu ara, 26.sur 224-226, ila ayetlerin nazil olduğunda Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revaha ve Kab bin Malik ağlayarak Hz. Peygamber'e geldiler ve, Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bu ayetleri indirirken elbette ki bizim şair olduğumuzu biliyordu, dediler, bunun üzerine Hz. Peygamber, ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çokça ananlar, zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnadır, numaralı konu, şu ara, 227 ayetini okuyarak, işte Allah'ı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler sizlersiniz, biz buyurdular